Marki Evermont öldürüldüğünden beri şato bomboştu. Bahçesini otlar bürümüş, terk edilmişliğinden dolayı eve bir hüzün çökmüştü. Hatta kapısındaki heykellerde bile o eski korkunç heybet kalmamış, aciyle sanki belleri bükülmüştü. Eskiden korkuyla çok uzaklardan geçen köylüler, şimdi heykellere kadar sokuluyorlar, yakacak çalı çırpı ve yiyecek yabani otlar topluyorlardı. Yoksullukları gün geçtikçe artıyor, zayıflıyor, gözle görülür derecede eriyorlardı. Şarapçı Jack ile karısı arabayla buraya kadar gelmiş, şimdi geri dönüyorlardı. Paris'in giriş-çıkış kapılarında fenerli bir takım adamlar tarafından durduruluyor, kimlikleri soruluyor, sonra yollarına devam izni veriliyordu. Şarapçı Jack arada bir arabadan iniyor, bu adamlardan bazıları ile konuşuyor, yeni bilgiler alıyordu. Paris, İçten içe kaynıyor, bir ihtilale hazırlanıyordu. Şarapçı Jack'la karısı ve arkadaşları ihtilalin hazırlayıcılarındandı. Arabada yalnız kaldıkları zaman karısı Jack'a sordu. ''Polis ne dedi sana?'' ''Bizim mahalleye yeni bir hafiye göndermişler. Onu haber verdi.'' ''Adı neymiş?'' ''John Barsat. İngiliz asıllıymış.'' ''İyi. Nasıl bir adammış?'' Esmer kara kaşlı, kara gözlü, kara saçlı, 43 yaşlarında yakışıklı bir adammış. Çarpık burunlu, bir 73 boyunda. İyi iyi, anladım. Dükkanın önünde arabadan indiler. İçeri girdiler. Kadın hemen kasaya giderek hesapları kontrol etti. Kasadan paraları çıkararak bir mendille düğümledi. Çok geç olmuştu. Artık müşteri gelmezdi. Madame Defarge birden kocasının dalgın dalgın öylece durduğunu gördü. Kocasının bir derdi vardı. ''Jacques'' dedi. ''Bir derdim var gibi geliyor bana.'' Jacques birden irkildi. Karısının becerikli ellerine ve taş gibi yüzüne baktı. Zaman zaman o bile bu demir gibi iradeli, acımak nedir bilmeyen kadına dehşetle bakar, ondan ürkerdi. Öyle gelirdi ki karısı onu bile feda edebilirdi. ''Üzgün falan değilim'' diye cevap verdi. ''Yalnız bu işler gittikçe uzuyor.'' ''Hazırlık olmadan ne olabilir ki? Kim bilir. Belki biz bile görmeyiz ve bu soylu efendiler yerlerinde biz ölünceye kadar kalabilirler. Bu halk da böylesine sefil ve perişan. Öyle bile olsa, hiç olmazsa biz üstümüze düşeni yaptık. Yine de ben senin gibi umutsuz değilim. Hadi bakalım şimdi uykuya. Yarına sağlam kafayla kalkmalı. İngiliz asıllı hafiye efendi yarın bizi ziyarete gelebilir.'' Gerçekten de ertesi akşam meyhane tıklım tıklım doluyken Hafiye John Barsat kapıdan içeriye girdi. Madame Defarge, Hafiye'yi görür görmez tanıdı ve önünde duran kırmızı bir gülü saçlarına iliştirdi. Meyhanede rahat rahat oturanlar, kadının kırmızı gülü saçına taktığını görür görmez birer ikişer meyhaneyi terk etmeye başladılar. Hafiye bir an ne olduğunu anlayamadı. Kuşkuyla gidenlere baktı. Ama adamlar öylesine bir rahatlıkla hesaplarını ödeyip gidiyorlardı ki hafife bir şey anlamadı. Az sonra dükkanda kimseler kalmamıştı. Aslında onun işi meyhane sahipleriyleydi. Kadına sokularak sempatisini kazanmak için önce elindeki örgüyü met etti, sonra da bir kadeh konyak istedi. Konyağı bir dikişte bitirdikten sonra ''Bu kadar güzel konyak içmemiştim.'' dedi. Kadın için için güldü. Özellikle çok kötü bir konyak vermişti. Şimdiye kadar bu konya met kimse çıkmamıştı. Anlaşılan bu öteki hafiyelerden daha rezildi. Hafiye bir konyak daha istedi. Sonra da kadını konuşturmaya, ağzından söz almaya kalktı. ''İşleriniz nasıl? Herhalde pek iyi değildir.'' Kadın başını örgüsünden kaldırmadan ''Öyle'' dedi. ''Zavallı halk, çok yoksul. Ne içecek de size ne bırakacak?'' Ya dediğiniz gibi çok da baskı altındalar.'' Kadın birden kaşlarını çattı. ''Dediklerinize dikkat edin. Onu ben söylemedim. Siz söylediniz. Halk baskı altında.'' dediniz değil mi? Dediniz mi demediniz mi? Hafiye neye uğradığını şaşırdı. Kekeleyerek ''Haklısınız.'' dedi. ''Ben söyledim ama siz de aynı düşüncede olmalısınız.'' Düşünce mi? Bana bakın, insanın bir düşüncesi olması için her şeyden önce düşünmesi gerekir. Bizim işlerimiz o kadar çok ki işten düşünmeye zaman kalmıyor. Birazcık zaman kalsa kendi işlerimi düşünürüm, halkı değil. Hafiye iyice şaşırmıştı. Hafiyelik de kolay değildi hani. Şimdi şu kadın soyluların hoşuna gitmeyecek bir söz etmezse o nasıl rapor yazacaktı? Kimi şikayet edecekti? ''O Marki'yi öldüren adamı da astılar. Yazık oldu.'' dedi. Aptallık etmeseydi. Kamayı Marki'nin kalbine saplarken asılacağını da hesaplamış olmalı. ''Bu mahalleden ona acıyanlar var galiba.'' diye üsteledi Hafiye. ''Öyle mi? Hiç farkında değilim.'' ''Hah, kocam geldi.'' Jacques Defarge dükkandan içeri girince Hafiye şapkasını çıkararak, 40 yıldır onu tanıyormuş gibi selamlayarak, ''Merhaba Jack dedi. Meyhaneci Jack hafiyeyi tanımazdan gelerek ''Birine benzetiyorsunuz beni'' diye cevap verdi. ''Adım Jack değil, Ernest Defarge'dir.'' Ha özür dilerim. Yine de size merhaba diyebilirim.'' <gülüyor> ''Elbette.'' Ee, ''Karınızla az önce neyi konuşuyorduk biliyor musunuz? Markin'in katilinin asılması bu mahallede büyük bir üzüntü ve öfke yarattı değil mi?'' ''Hiç haberim yok.'' Kimse bana bir şey söylemedi. Anlaşılan bu mahalleyi siz benden iyi tanıyorsunuz. Yok canım, nereden tanıyacağım? Yani sözün gelişi öyle söyledim. Ama tanımak isterim elbette. Zavallı yoksul halk. Şarapçıcak alay ederek. Çok merhametlisiniz. Dedi. Hafiye yeni hatırlıyormuş gibi gözlerini kısarak caka baktı. Adınız bana geçmişteki bir olayı hatırlatıyor. Dedi. Doktor Manet'in eski uşağıydınız değil mi? Serbest bıraktıkları zaman da siz yanınıza almıştınız. Evet. Sonra doktorun kızı çıka geldi. Siz de babasını ona teslim ettiniz. Hatta yanında bir de yaşlı adam vardı. Belleğiniz hiç yanılmıyor. Tam tamına öyle oldu. Ne haber? E, doktordan haber alıyor musunuz? Gittikten sonra bir iki mektup yazdılar ama... Son zamanlarda hiçbir haber yok. Lucie Manette evleniyor biliyor musunuz? Burada söze Madame Defarge karıştı. Hiç şaşmam. Geç bile kalmış sayılır. Gördüğüm kadarıyla çok cici ve güzel bir kızdı. Siz İngilizler soğuk oluyorsunuz. Benim İngiliz olduğumu nereden çıkardınız? Konuşmanızdan. Ama kiminle evleniyor biliyor musunuz? O öldürülen Markin'in yeğeniyle. Yani Lucy'nin evlendiği adam bir İngiliz değil, bir Fransız. Hem de saf kan bir soylu. Ortalığa korkunç bir sessizlik çökmüştü. Madame Defarge bir an örgüsünden ayırdığı gözlerini, Hafiye'nin pis pis ışıldayan gözlerine dikti. Sonra başını yeniden önüne eğdi. Hafiye söylediği sözlerin etkisinden memnundu. Genç marki asıl adını Londra'da kullanmıyor, dedi. Nedendir bilinmez ama... Charles Darny takma adıyla Fransızca dersleri vererek hayatını kazanıyor. Soylu olduğunu da herkesten saklıyor. Neden acaba? Sorusuna bir cevap alamayan Hafiye, bugünlük burada kesmek gerektiğini anladı. Sonra onlarla tekrar görüşmekten büyük bir zevk duyacağını söyleyerek, şapkası elinde çıktı gitti. Hafiye gittikten sonra da karı koca bir süre konuşmadılar. Çünkü onların hazırladığı ihtilal soylulara karşıydı. Ve şimdi en çok sevdikleri bir adamın kızı bir soyluyla evleniyordu. Belki de bu aile hakkında daha başka şeyler de biliyorlardı. Sonunda şarapçıcak. Bu adamın söyledikleri herhalde yalandır dedi. Matmazel Manet'in bir soyluyla evlenmesi olacak iş değil. Belki de yalandır diye yanıtladı kadın. Ama doğru da olabilir. Ne yapalım? Matmazel Manet bir soyluyla evleniyor diye. O adamın adını listemizden çıkaracak değiliz ya. Jacques iç geçirdi. Elbette. Bu evlenmeyi önlemek belki elimizden gelmez. Fakat dilerim ki Monsieur Charles Darny Fransa'ya bir daha adım atmaz. Bu onun için hiç de iyi olmaz. Gelirse de elimizden bir şey gelmez. Her şey olacağına varır. Öyle. Paris'te bunlar olurken... Londra'da Doktor Manet'le kızı Lucy karşılıklı oturmuşlar konuşuyorlardı. Lucy, Charles Darnay'ın evlenme teklifini kabul etmişti. Fakat babasının bu yüzden acı çekmesini istemiyordu. Kötü günler geçiren yaşlı adamın kızından başka dayanağı yoktu. ''Mutlu musun babacığım?'' diye soruyordu Lucy. Kızının saçlarını okşayan doktor da ''Elbette'' diye cevap verdi. ''Biliyor musun babacığım?'' Charles'ı çok seviyorum ama beni senden ayırmaya kalksaydı, birkaç ev ötede bir eve bile gitmek zorunda kalsaydım kabul etmezdim. Benim yeni hayatımın, yeni görevlerimin senden uzaklaştıracağını sanmıyorsun değil mi? Yine eskisi gibi olacağız. Hiçbir şey değişmeyecek. Biliyorum çocuğum. Evlenmek en doğal hakkın. Bugün olmasa yarın olacaktı. Mutlu olmak gençlerin hakkı. Charles'ı görmeseydim senin yanında belki daha mutlu olurdum. Yaşlı adam gülümsedi. Kızı Charles olmadan mutlu olamayacağını söylemişti. Gözlerini gökyüzüne kaldırdı. Ay ışığı pırıl pırıldı. Beni zindana attıkları zaman görebildiğim tek şey ay ışığıydı. Bazen genç karımın benden uzakta ve benim yardımımdan yoksun olduğu düşüncesi bana o kadar acı verirdi ki Ay ışığına bile bakmaya dayanamazdım. Bir çocuğum olmuştu. Kız mıydı, erkek miydi bilmiyordum. Çünkü kimselerle görüştürülmüyordum. Karım ne yapıyordu, neyle geçiniyordu? Bir İngiliz olduğu için Paris'te tanıdığı dostları yoktu. Her türlü yardımdan ve dosttan yoksun, tek başına bir kadın ne yapabilir? Bazen o kadar acı duyardım ki, bütün öfkem kine dönüşür, bir oğlum olduğunu, büyüyünce benim intikamımı alacağını düşlerdim. Bazen de çocuğumun beni hiç tanımayacağını, babasının o doğmadan, kendi isteğiyle ortadan kaybolduğunu sanacağını düşünürdüm. Çünkü zindana atılmam o kadar beklenmedik, o kadar çabuk olmuştu ki, karım bile hapiste olduğumu bilmiyordu. Yaşlı adam içini çekti. Şimdi tüm geçmişi yaşıyordu. Lucy babasına daha çok sokularak elini okşamaya başladı. Onun gerilere dönmesini, o günleri yaşamasını istemiyordu. Bazen de kızım olduğunu düşünürdüm. Bir gün gelecek, beni bu zindandan kurtaracaktı. Babasının resmi evinde asılıydı. Babasını seven bir kızım vardı. Evlenmiş olsa bile beni unutmayan, beni seven bir kızım. Düşlerimin kızıydı o. Gözlerindeki yaşı belli etmeden Silendusi "Ben buradayım babacığım." dedi. "Belki düşlerinizin kızı kadar iyi değilim ama seni gerçekten çok seviyorum. Başka sevgiler onun yerini alamaz." Torunlarımın olduğunu düşünürdüm. Onlar da beni severlerdi. Zindanımın önünden geçerlerdi. Onları uzaktan görürdüm. Hepsi benim için dua ederlerdi. Çünkü ben artık tükenmiş bir adamdım. Hiçbir şeye yeniden başlama gücüm yoktu. Bunlar artık düş değil babacığım. Bak ben yanındayım. Eskiyi bırak artık. Bugünü yaşa. Geçti o günler. Geçti çocuğum. Ben şimdi gerçekten çok mutluyum. Hatta bu düşleri kurduğum günlerden çok daha fazla. Senin bunu anlaman için o günlerden söz ettim. O zaman bunlar birer düştü ama şimdi gerçek. Senin mutluluğun beni de mutlu kılacak. Genç kız babasını öptü. Geç olmuştu artık. Babasını yatağına götürdü. O uyuyuncaya kadar başında bekledi. Böyle gecelerde babasını yalnız bırakmak istemiyordu. Ertesi sabah güneş doğduğu zaman baba kız hala uyuyorlardı. Oysa o gün Lucy'nin evlenme günüydü. Nitekim az sonra evde büyük telaş başladı. Lucy'yi büyüten bayan Prosla Fransa'dan alıp gelen aile dostu Jarvis Lorry yapılacak işlerle uğraşıyorlar, az sonra küçük bir kilisede nikahı kıyılacak olan gelini hazırlıyorlardı. Prosla Jarvis Lorry çok iyi dost olmuşlardı. Nikah çok sade geçti. Kiliseden çıkıldıktan sonra Lucy ile Charles Darny bir arabaya binerek balayı için gidecekleri yere doğru yola çıktılar. On gün sonra Doktor Manet de onlara katılacak, bir süre birlikte gezdikten sonra eve döneceklerdi. Ama Lucy'nin arabası köşeyi döner dönmez, Bayan Prosta, Jarvis Lorry dehşetle birbirlerine baktılar. Doktor Manet bir ağırlığın altında ezilmiş gibi iki büklümdü. Gözleri de alev alev yanıyordu. Bu iki dost bunun ne anlama geldiğini çok iyi biliyorlardı. Doktor bir bunalımın eşiğindeydi. Eve girdiklerinde doktor kimseyle konuşmadan odasına kapandı. Az sonra içeriden çekiç sesleri gelmeye başladı. Yine ayakkabı yapmaya başlamıştı. Anahtar deliğinden içeri bakan Jarvis Lorry irkilerek geri çekildi. ''Umutsuz'' dedi. Yine başladı. ''Bu bunalımı olabildiğince çabuk atlatmasını ve kimselerin duymamasını sağlamalıyız. Lucy duyarsa çok üzülecek.'' Eve gelip gidenlerden biri duyurabilir kızcağıza. Ne yapmalı? İki dost kafa kafaya verip konuştular. Düşündüler. Sonunda Jarvis Lorry'nin bu bunalım geçinceye kadar eve yerleşmesine ve doktorun bir iş gezisine çıktığını söylemeye karar verdiler. Jarvis Lorry de doktorun odasında pencerenin önünde bir masayla iskemle koyarak arkadaşını göz hapsine aldı. Arada bir konuşmaya çalışıyor, doktoru eski günlerden çekip almak istiyordu. Ama doktor ona anlamsız gözlerle bakıyor. Sonra eskisinden daha büyük istekle işini yapmaya koyuluyordu. Bazen de bu gözlerde büyük bir dehşet görülüyordu. O zaman Bayan Pros korkuya kapılarak inliyordu. Vah başımıza gelenler. Yavrucuğuma nasıl hesap vereceğiz? Babasını sağlam bırakıp gitti. Ya 15 gün içinde doktor bunu atlatamazsa ona ne diyeceğiz? Jarvis Story arkadaşını ürkütmemeye çalışarak Doktor Manet, biraz gezelim mi? diye sordu. Her gün bu saatlerde sizinle gezerdik. Hatırlıyor musunuz? Doktor büyük bir şaşkınlıkla adamın yüzüne baktı. Gezmek? dedi. Doktor Manet, sizin mesleğiniz ayakkabıcılık değil. Ne diye bu işte uğraşıyorsunuz anlayamıyorum. Siz doktorsunuz. Geç kaldı, geç kaldı. Şimdiye kadar çoktan bitmesi gerekirdi. Güzel bir ayakkabı olacak o. Gezmek için. Doktoru işinden ve geçmiş günlerden çekip almak mümkün değilmiş gibi görünüyordu. Bazen Bayan Prosla Jarvis Story karşılıklı oturarak, Doktor Manet'le Lucy'den günlük yaşantılarından söz ediyorlar, doktorla hiç ilgilenmiyormuş gibi görünüyorlardı. Doktorun bir sözcüğün uyarımıyla, çağrışımla belleğini yeniden kazanmasını sağlamaya çalışıyorlardı. Ama doktor onları dalgın dalgın dinliyor, sonra hiçbir şey duymamış gibi işine koyuluyordu. Onlar da doktoru yormamak için konuşmalarını kesiyorlardı. Lucie babasının doktorlukla ilgili bir iş için bir yere kadar gittiği yazılmıştı. Kızcağızın hiçbir şeyden haberi yoktu. Aradan tam dokuz gün geçmişti ve iki dostun üzüntüleri de gittikçe artıyordu. 15 gün sonra doktorun kızıyla buluşması gerekiyordu. 10. gün kalktıkları zaman iki dostun sevinçten neredeyse dilleri tutulacaktı. Çünkü doktor Manet onlardan önce kalkmış, giyinmiş, pencerenin önündeki koltukta oturarak kitap okuyordu. Belleğini yeniden kazandığı yüzünden belliydi. Çok solgun ve yorgun görünüyordu. Odasına baktıkları zaman ayakkabı yapımında kullanılan bütün araç ve gereçlerin ortadan kaldırılmış olduğunu gördüler. Hiçbir şey olmamış gibi davrandılar. Ama biraz konuşunca doktorun geçen 9 günden haberi olmadığını ve kızının bir gün önce evlenmiş olduğunu sandığını anladılar. Aradan 10 gün geçtiğini nasıl anlatacaklardı? Kahvaltıdan sonra Jarvis Story doktorla karşı karşıya otururlarken günün tarihini ve Lucy'nin 10 gün önce evlendiğini söyledi. Doktor bir an gözlerini kırpıştırdı. Yüzünün sarılığı büsbütün arttı. Ne olduğunu anlamaya çalıştı. Sonunda anladı da. Yine de üzüntüsünü belli etmemeye çalıştı. Ama Jarvis Story sonuna kadar gitmeye kararlıydı. Bunu konuşmalıydı. Arkadaşına yardım etmek istiyordu. Sanki başka bir arkadaşından söz eder gibi, doktorcum diye söze başladı. ''Sizden bir arkadaşım için akıl danışmak istiyorum.'' Ona yardımcı olabilmem için sizin bana yardım etmeniz gerek. Bunu arkadaşımın kızı için de istiyorum. Doktor, neyle ilgili? diye sordu. Arkadaşın arada bir bunalım geçiriyor. İki adam şimdi karşılıklı bir oyunun içindeydiler. İkisi de söz konusu olan adamın kim olduğunu biliyorlar, ama adı ortaya atmaktan çekiniyorlardı. Jarvis Lorry, evet dedi. ''Çok sevdiğim bir dostum ve kızıyla ilgili. Onları o kadar çok seviyorum ki elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım. Yalnız sizin de bana yardım etmeniz gerek. Olayı anlatayım size. Dostum eskiden bir şok geçirdi. Onu iyileştirmek kolay olmadı. Tam iyice iyileştiğini sandığımız bir anda yeniden bunalım geçirmeye başladı. Üstelik kendine geldiği zaman da aradan geçen günleri hatırlamıyor.'' Dokuz gün mü sürdü bu? Evet, tas tamam dokuz gün. Bunalım geçirdiğini nasıl anladınız? Acıyla dolu geçen günlerinde bir işle uğraşırdı bu dostum. Bunalım başlar başlamaz yine o eski işini yapmaya başladı. Daha önce bu işi yaparken görmüş müydünüz? Çok eskiden. Peki bunalım geldiğinde o dostun tamamen eski halini mi almıştı? Ne yazık ki evet. Bir kızı olduğunu söylemiştin. Kızının bundan haberi var mı? Hayır. Durumu ondan da başkalarından da gizledik. Doktor. Bulunmaz dostlarsınız, dedi. Uzun bir süre konuşmadan karşılıklı oturdular. Söze yine Jarvis başladı. ''Biliyorsun ki ben bu işlerden pek o kadar anlamam. Onun için büyük bir korkum var şimdi. Acaba arkadaşım yeni bir bunalım geçirir mi?'' dersin. ''Ben öyle sanıyorum ki arkadaşım bunalımın geleceğini önceden anlıyor. Bunu bize önceden söylese de önlemeye çalışsak olmaz mı?'' ''Evet. Arkadaşınız biliyordu bunu. Acaba korkuyor muydu?'' ''Hem de çok.'' ''Bana öyle geliyor ki arkadaşımın kimselere söylemediği bir derdi var. Kendine gizlediği bir derdi. Bunu söylese belki tümüyle kurtulacak. Ben de öyle olduğunu sanıyorum ama derdini söyleyemez. Onu anlamaya çalışın.'' ''Peki son bunalımın nedeni nedir acaba?'' ''Belki de geçmişe ait bazı olaylar.'' Unutmasını istediği ama kendisine zorla hatırlatılan bazı korkunç olaylar. Peki dokuz gün içinde olanları hatırlar mı dersiniz? Sanmıyorum. İleride yine böyle bir şey olur mu dersin? Kesin bir şey söylenemez ama bu kez bunalımı çabuk atlattığına bakılacak olursa dostun gittikçe iyileşiyor. Son bir şey daha soracağım. Arkadaşımın iyice iyileşmesi için onun hastayken uğraştığı işin aletlerini ortadan yok etsek olur mu? Birden doktorun yüzü karıştı. Jarvis ne demek istediğini anlamıştı. Arkadaşı ayakkabı takımlarını ortadan kaldırmak istiyordu. Ama o iş arkadaşının en eski dostu. Yalnız günlerinin tek arkadaşı. Olabilir. Ama kendisi ve kızı için bunu yapması gerek. Eğer izin verirse bu işi ben yaparım. O zaman geride sarılacağı bir şey kalmaz. Umudu olmayınca da hep bugünü yaşamak ister. Belki ama o yokken yapın bunu olur mu? Durdu, sonra ekledi. Kızımın hatrı için her şeye razıyım. İkinizde bulunmaz dostlarsınız. 15. gün doktoru kızının yanına yolcu ettikten sonra bayan Prost'la Jarvis Lorry doktorun odasına girdiler. Ayakkabı yapımına ait ne kadar araç gereç varsa hepsini kırdılar, parçaladılar ve parçalarını da ocakta yaktılar. Demirleri de bahçenin bir köşesine gömdüler. İş bittiği zaman ikisi de cinayet işlemişler gibi suçlu gözlerle birbirlerine bakıyorlardı. ''İşte.'' Paris bir ihtilali hazırlanırken Londra'da da bunlar oluyordu. Gelecek günler bu aileye neler hazırlıyordu acaba? Yeni evliler Londra'ya döndüklerinde birçok dostları kutlamak için geldiler. Bunların arasında Sidney Carton da vardı. Daha önceleri Charles Darny'i kıskandığı için onu gücendirecek şeyler yapmaktan çekinmeyen genç adam... Şimdi onunla dost olmak istiyordu. Elini Charles Darny'e uzatarak, ''Dost olacağımızı umarım.'' dedi. Charles Darny, ''Bizim dostluğumuz hiçbir zaman bozulmaz.'' diye cevap verdi. ''Hayatımı size borçlu olduğumu da hiçbir zaman unutacak değilim.'' ''Bundan dolayı bana minnet duymanızı isteyecek kadar ilkel bir adam değilim Bay Darny. Yalnızca arada bir evinize kabul edilmemi istiyorum. O kadar.'' Evimiz bütün dostlarımıza her zaman açıktır. Teşekkür ederim. Günler mutlulukla geçiyordu. Lucy ile Charles Darnay'in bir kızları oldu. Bir çocukları daha oldu ama o öldü. Genç karı koca bunun için çok üzüldüler. Doktor daha iyiydi. Artık bir bunalıma tutulmayacak gibi görünüyordu. Akşamüstleri kendilerini ziyaret etmeyi adet haline getiren Jarvis Lorry bir gün çok yorgun ve üzgün geldi. ''Çok yorgunum.'' diye yakındı. Paris'ten iyi haberler gelmiyor. Bir şeyler oluyor ama ne olduğunu pek iyi anlayamıyorum. Parasını kaçıran bizim bankaya yatırıyor. Üstelik Paris'ten kaçan soylular akın akın Londra'ya geliyor. Bakalım ne olacak? Kendisine verilen çaydan bir yudum aldı. Dışarıya kulak kabarttı. Sonra ekledi. ''Duyuyor musunuz? Sanki milyonlarca insan koşuyor. Ayak seslerini duyuyorum.'' Paris'te bir şeyler oluyor. Lucy güldü. <gülüyor> Hep böylesinizdir. Biliyorsunuz ki bizim sokak küçük gürültüleri büyütür. Bir kişi geçse on kişi geçiyormuş gibi gelir insana. Gerçekten de Londra'da Jarvis Laurie'nin Paris'te bir şeyler oluyor dediği gün 1 Temmuz 1789'da Paris'te halk ayaklanmıştı. Elebaşılar şarapçı Jacques'la karısı ve arkadaşlarıydı. Şarapçıcak erkeklerin karısı da kadınların başına geçmişlerdi. Şarapçıcak bağırıyordu. Bastil'e, Bastil'e. Önce suçsuz yere atılmış mahkumları kurtaralım orada. Yıllardır çekilen acıların ve açlığın insanlıktan çıkardığı bu insanlara karşı koymak artık mümkün değildi. Önlerine çıkan her engeli aşıyor, Bastil'e doğru koşuyorlardı. Bastil'de nöbetçiler Kudurmuş gibi saldıran halkı ateşle karşıladı. Aralarında uzun bir çatışma oldu. Sonunda Bastil'e giden köprülerden biri ele geçirildi. Jacques bağırıyordu. Buradan gireceğiz, buraya gelin. Ama kale dayanıyordu. Sekiz kule hala teslim olmamıştı. Ortalıkta ateş, barut, duman ve kandan başka bir şey görünmüyordu. Yine de halkın gerilemeye niyeti yoktu. Sonunda Bastil'in kulelerinden beyaz bir bayrak göründü. Kale teslim olmuştu. Açılan kapılardan insanlar sel gibi akıyorlardı. O kadar ki Jacques bile kendini bir anda kalenin içinde buldu. Halk bağırıyordu. Mahkumları kurtarın! Gizli hücreleri yok edin! İşkence aletlerini parçalayın! Mahkumlar! Mahkumlar! Jacques gardiyanlardan birini yakaladı. Birkaç arkadaşı adamı aralarına aldılar. ''Bizi hemen Kuzey Kulesi'ne götür.'' diye bağırdı. ''Ama orası boş.'' ''Sana orası boş mu dolu mu?'' diye sormadım. ''Bizi oraya götür. Kuzey Kulesi 105.'' ''Ne demek bu? Mahkumun numarası mı? Hücrenin numarası mı?'' ''Hücre numarası. Çabuk oraya.'' Can kaygısına düşen gardiyan elinde fenerle öne düştü. Fener o kadar cansız yanıyordu ki Karanlık yollarda güçlükle ilerliyorlardı. Sonunda bir kapının önünde durdular. Kapıda kocaman paslanmış bir kilit vardı. Gardiyan zorlukla açtı kilidi, içeri girdiler. Oda karanlıktı. Gündüzleri bile aydınlık olması mümkün değildi bu hücrenin. Çünkü tam tepede küçük demir parmaklıklı bir pencere vardı. Dört yanı duvardı. Bir ocak, bir masa, bir iskemle, bir de samandan yatak vardı. Bu hücre uzun yıllar orada hapsedilen doktor Manet'in hücresiydi. Şarapçı Jack çok sevdiği ve saydığı doktorun hıncını almak, bazı gerçekleri aydınlığa çıkarmak istiyordu. Herhalde doktor burada yatarken hatıralarını yazmış, bir yerlere saklamıştı. Çıkarken yanına alamadığına göre bu hücrede bir yerlere saklamış olacaktı. Jack aslında doktoru zindana kimin attırdığını öğrenmek istiyordu. Doktor zindandan çıktıktan sonra yarı deli gibiydi. Bu konuda da Jaka hiçbir şey söylememişti. Masayı, iskemleyi parçaladılar. Ottan yatağı iyice aradılar. Bacanın içine baktılar. Hatta birkaç taşı yerinden oynatıp oralara saklanmış olabilir diye baktılar. Uzun uzun aradılar. Sonra Jack ve arkadaşları hücreden çıktı. Halkın Bastille saldırısından sonra olaylar birbirini izledi. Eskiden halkın sıkıntısıyla alay eden devlet adamları şimdi kaçacak delik arıyorlardı. Hatta bazıları kendilerinin öldüğüne dair yalan haberler çıkarıyor, yalandan cenaze törenleri bile yaptırıyorlardı. Yiyecek yoksa ot yesinler diyen devlet adamlarından Fulon da bunlardan biriydi. Halk onu öldü sanıyordu ama Paris'in dışında yakalandı ve şehre getirildi. Halk çılgınlar gibi saldırdı Fulona. Kendilerine ot yemelerini öğütleyen bu yetmiş yaşındaki adamın ağzına ot tıkıyorlar, itip kakıyorlardı. Fulonu ipe çekip idam etmeselerdi bile adamcağız korkudan ölürdü mutlaka. Paris'te böyle çılgınlıklar olurken bir yandan da köylüler soyluların şatolarını ateşe veriyor, yangını çıkaranlar ele geçmiyordu. Londra Paris'ten kaçan soylularla doluydu. Daha önce de gördüğümüz gibi bunların çoğu paralarını ve mücevherlerini kaçırmış, Londra'daki bankalara yatırmış, kendileri de bu şehre yerleşmişti. Özellikle Jarvis Doreen'in çalıştığı Telsons Bankası eski ve büyük bir banka olduğu için bütün soyluların uğrak yeri olmuştu. Hatta Telsons Bankası'nın Paris'te bir şubesi olduğu için gazetelerden daha çabuk haber alıyordu. Paris'te olanları hemen hemen saati saatine izlemek mümkündü. Banka memurları herkese teker teker haber vermekten o kadar bıkmıştı ki sonunda kapının önünde bir kara tahta çıkarıp haberleri yazmaya başladılar. Böylece Paris'ten gelen en son haberleri kolayca iletmiş oluyorlardı. O gün bankada Jarvis Lorry, Avukat Stryver, Paris'ten kaçıp gelen soylulardan Monsenior ve Charles Darny oturmuş konuşuyorlardı. Konuşulanlardan anlaşıldığına göre Paris'te durum çok karışıktı. Bankanın Paris'teki şubesinde yapılması gereken bazı işler vardı. En eski memur olarak Jarvis Lorry'nin gidip işleri düzeltmesi uygun bulunmuştu. Charles Darny, 80 yaşına gelmiş aile dostunun bu işi kabul etmemesi için uğraşıp duruyordu. Charles Darny, havalar kötü diyordu. Yollar kötü, deniz dalgalı, Paris karma karışık. Nasıl olur da bu koşullar içinde siz Paris'te verilen işi kabul edebilirsiniz? Jarvis Lorry. ''Ne diyorsun dostum? Yoksa beni yaşlı mı buluyorsun?'' diye şakalaştı. ''Paris'teki işleri benden başka kimse düzeltemez. Durum gittikçe kötüleşiyor. Bunun için de benim Paris'e gitmem gerek. 60 yıldır bu bankaya hizmet ediyorum. Şimdi benden son olarak bir iş istiyorlar. Nasıl kabul etmeyebilirim?'' ''Mümkün olsa da sizin yerinize ben gidebilsem.'' Bu sözü bir daha duymayayım ağzından. Paris'e gitmek bir Fransız için çok daha tehlikelidir. Sonra Lucy'ciğimiz de söylediğini duymasın. Çok üzülür. Onu ne yapacaksın? Kime bırakacaksın? Peki ne zaman gitmeye niyetlisiniz? Bu akşam yola çıkıyorum. Sonra düşün ki Paris'teki bankamızda bizim adamlarımız var. Onlar için tehlike ne kadarsa benim için de o kadardır. Onların canı yok mu yani? Ne kadar cesursunuz. Hayır Charles. ''Cesur falan değilim. 80 yaşındaki bir adam artık ne korkaktır ne cesur. Bu benim son işim olacak. Paris'ten sağ salim dönebilirsem, inan ki ondan sonra artık emekliye ayrılıp bir köşeye çekileceğim.'' Az ötede oturan Monsenyör, Fransa'dan gelen son haberleri almış, öfkelenmiş bir halde bağırıp çağırıyordu. ''Günün birinde bu çapulcular Fransızlardan nasıl intikam alacaktı, bak!'' Halk artık şatoları yakıp yıkıyordu. Monseigneur de bu çapulcuların elinden paçasını zor kurtarmıştı. Monseigneur en büyük soylulardandı. Herhalde onun da şatosunu ateşe vermiş olacaklardı ki durmadan bağırıp duruyordu. Orada bulunanlar sabahtan akşama kadar onun yakınmasından, öfkesinden, sinirinden bıkmışlardı. Charles Darnay'in zaten canı sıkılıyordu. Bu adamı görünce büsbütün öfkesi tepesine çıkıyordu. Charles Darny namuslu bir adamdı. Fransa'da soylulara yapılanlardan elbette üzülüyordu. Ama halka hak vermemekte elinden gelmiyordu. Hatta ona öyle geliyordu ki, bu ne yaptığını, nereye saldıracağını bilmeyen azgın kalabalığa bir baş gerek. Kendisi Fransa'ya dönse de onlara akıl verse, neyi yapmaları, neyi yapmamaları gerektiğini anlatsa. Belki de dinlerlerdi. Çünkü öfkelenen bir insan gözü dönünce ne yaptığını bilmez. Hele bu öfke bütün bir halka yayılırsa ne kadar kontrolsüz olur. Haklı yapılan işlerin yanı sıra bir yığında haksızlık olur. Charles Darny haksızlık olsun istemiyordu. Günlerdir kafasında hep bu vardı. Fransa'ya gidip onlara akıl versem beni dinlerler mi? Gerçi kendisi de Fransa'nın eski ve soylu bir ailesindendi. Üstelik ailesi köylüsüne çok kötü davranmış, işkence etmişti. Ama amcası ölünce o mallarını köylüye bırakmamış mıydı? Her yıl alınan vergi hakkından vazgeçmemiş miydi? Londra'da küçük bir adam gibi Fransızca dersler vererek hayatını kazanmıyor muydu? Halk bunları anlar mıydı acaba? Yoksa kendisine bütün soylulara yapılan işlemi mi yaparlar, hapse atıp giyotine mi yollarlardı? İşte kafasında dönüp duran, kendini tedirgin ve sinirli eden düşünceler bunlardı. Ve Monseigneur, Orada bağırıp dururken büsbütün sinirleniyordu. Avukat Striver da sinirine dokunuyordu Charles Darnay'ın. Çünkü bu beyinsiz adam Monsenyörün karşısına geçmiş, onun her dediğine kavuk sallıyor, üstelik Fransız halkının dünya haritasından nasıl silineceğine dair akıllar veriyordu. Charles Darnay gitmek üzereydi ki birden Jarvis Lorin'in önünde bir zarf gördü. Paris'ten geliş mektubuydu bu. Oldukça yıpranmıştı. Dikkatini çekti. Zarfın üstüne bakmamıştı ama birdenbire onu günlerdir burada gördüğünü hatırladı. Paris'ten bankaya gelen mektuplar çoğunlukla hemen sahiplerini bulurdu. Charles Darny'in mektuba baktığını gören Jarvis Laurie, ''Bu mektubu da ne yapacağımı bilemiyorum.'' dedi. Geleli bir ayı geçti. Kimse sahibini tanımıyor. Charles Darny mektubun üstüne bir göz attı. Kendi adı yazılıydı. Son Evermont markisi Telson's Bankası eliyle. Londra. Büyülenmiş gibi kala kaldı. Mektup kendisinin de. Ama burada kimse onun marke olduğunu bilmiyordu ki. Hatta Lucy bile. Birdenbire evlendiği günün sabahını hatırladı. Kayınpederine yani Doktor Manette gerçek kişiliğini açıklamak istemiş, doktorsa eliyle Charles Darnay'ın ağzını kapatarak bunu önlemişti. Hatta... Bu konuda kendisinin bir açıklama istemediği gibi kızına ve herhangi bir başkasına da açıklama yapmaması üstüne söz de almıştı. Charles Tarni bunun nedenini soramadı. İçten içe merak da etti ama doktora olan saygısıyla karısına olan aşkı bu konuda onu susmak zorunda bıraktı. Elbette onlar balayına çıktıktan sonra doktorun geçirdiği bunalımdan haberi yoktu. Olsa belki de olayları birbirine bağlar bunlardan bir sonuca varabilirdi. Jarvis Laurie ortaya konuşarak ''Evermont Marquis'i kim acaba?'' dedi. ''Günlerdir soruşturuyorum. Bir tanıyan çıkmadı. Ne yapacağız bu mektubu bilemem.'' Oradan hemen Monsenyor atıldı. ''Malını mülkünü halka bırakıp kaçan serserinin biri.'' dedi. Londra'da bulunduğunu ben de duymuştum. Bir başka biri ''Öldürülen Marquis'in yeğeni olacak.'' dedi. ''İyi ki kendisini tanımıyorum.'' Tehlikeli ve aptal Elifin biri olmalı. Mallarını halka bırakmak, bütün haklarından vazgeçmek. Şimdi her kafadan bir ses çıkıyor, herkes genç Evermont Marquis için ağzına geleni söylüyordu. Charles Darny uzun bir süre sustu. Mektubu nasıl ele geçirebileceğini düşünüyordu. Herkesin gitmesini bekliyordu ama Stryver kalmıştı. Jarvis Lorrye, Ben Marki'yi tanıyorum, bu mektubu ona verebilirim. ''İsterseniz bana verebilirsiniz.'' dedi. Stryver, Lucy'nin onunla evlenmesinin acısını hala unutamamıştı. Her fırsatta ona saldırırdı. Yine kaçınmadı. ''Sizin de doğru dürüst bir arkadaşınız yoktur.'' dedi. ''Sizin de o arkadaşınız gibi tehlikeli fikirleriniz olduğuna bahse girerim.'' ''Sizi niçin ilgilendiriyor?'' diye cevap verdi Charles Darny. ''Niçin ilgilendirecek?'' Burada bizim çocuklarımıza Fransızca dersler veriyorsunuz. Sizin tehlikeli fikirleriniz onlara da geçebilir, öyle değil mi? Arkadaşımı tanımadığınız için böyle konuşuyorsunuz. Kendisi hiç de tehlikeli fikirleri olan bir adam değildir. Üstelik namuslu ve efendi bir gençtir. Deminden beri onun hakkında söylenenleri dinlemediğiniz ne kadar da belli. Hem dinleseniz de arkadaşınız olduğu için düşüncenizi değiştiremezsiniz. Ama azizim, dikkat edin, sizin böyle serseri arkadaşlarınız olduğu duyulmasın. Yoksa kimse çocuğunu göndermez size. Eh, ekmek paranızı da böyle kazanıyorsunuz. Charles Darny, adamı tepelememek için kendini zor tutuyordu. Ama Doktor Manet'e verdiği söz onu tutuyordu. Jarvis Dory mektubu Charles Darny'e uzatarak, ''Sonunda sahibi bulunduğuna memnun oldum.'' dedi. ''Belki de içinde hayati önem olan bir haber vardır.'' Kim bilir? Gerçekten de mektup çok önemliydi. Soylu Evermont ailesinin yıllarca büyük bir bağlılık ve namusla işlerini yöneten posta müdürü Gavelle'den geliyordu. Mektuptan anlaşıldığına göre Paris'te hapse atılıp giyotine gidenler yalnız soylular değildi. Onlara hizmet edenler de tutuklanıyor, ölüme mahkum ediliyordu. Mektupta aşağı yukarı şunlar yazılıydı. Aziz Marki Köyde çok tehlikeli günler geçirdik. Sizin şatonuzu ve ormanlarınızı yaktılar. Bana kötü davrandılar. Yürüterek Paris'e getirdiler. Üstelik evimi de yaktılar. Çok acı çektim. Şimdi hapishanedeyim. Yakında mahkemeye çıkacağım. Ve yüzde yüz ölüm cezası yiyeceğim. Beni halkın çıkarlarına aykırı davranmakla suçluyorlar. Ben sizden aldığım emirlere uyduğumu, halkın çıkarına uygun davrandığımı, topraklarınızı köylüye dağıttığımı, kira ve vergi toplamadığımı söylüyorum ama bana inanmıyorlar. Genç Marki, sana bu emirleri verdiyse kendisi nerede, niçin ortada yok? Madem halk düşmanı değil, neden Fransa'da oturmuyor? Belki öyle adam yok da sen uyduruyorsun, diyorlar. Onlara sizin yaşadığınızı, gerçekten var olduğunuzu nasıl ispat edebilirim? Söylediklerimin doğru olduğunu ancak siz ortaya çıkarabilir, ve beni giyotinden kurtarabilirsiniz. Çok az zamanımız kaldı. Bu mektubun da elinize geçip geçmeyeceğini bilmiyorum. Tanrı ve adalet aşkına, taşıdığınız soylu adın şerefine beni gelip kurtarmanızı bekliyorum. Her gün daha çok ölüme yaklaştığımı unutmayın. Çocuklarımı da düşünün. Gabel. Charles, mektubu okuduğu zaman o kadar şaşırdı ve üzüldü ki sokaktan geçenler ona bakmaya başladı. Demek, Yıllarca ailesine ve kendine hizmet eden zavallı Gabel'in hayatı tehlikedeydi ve kendisinden yardım istiyordu. Eğer Fransa'ya gidip tanıklık yapmazsa Gabel ölecekti. Charles, bütün bu olanlardan biraz da kendisini sorumlu tutuyordu. Gerçi Fransa'da bu kadar kötü bir ünü olan zalim bir ailenin çocuğu olup olmamak elinde değildi. Hiç olmazsa amcası öldüğü zaman bir süre daha mallarının başında kalır, onun köylülere dağıtılmasına halkın sıkıntısının giderilmesine yardım edebilirdi. Ama Lucia'ya olan büyük aşkı onu hemen Londra'ya çekmişti. Sonra da evlenmiş, geçim yükü omuzlarına çökmüş, çok çalışmak zorunda kalmıştı. Bu yüzden de Fransa'daki işleriyle gereğince uğraşamamıştı. Charles Darny kendini suçlu buluyordu. Fransa'ya gitmek tehlikeliydi. Ama Jarvis Lorry gibi 80 yaşında bir adam görev duygusuyla bu tehlikeyi göze alırsa, Kendisini düşünmesi ayıp değil miydi? Geriye Lucy'den ve kızından ayrılmak sorunu kalıyordu. Bu ayrılık çok sürmeyecekti. Ya karısına nasıl söyleyecekti? Lucy'nin gözlerinde üzüntü görmeye dayanamayan Charles Darny, karısına mektup yazarak durumu açıklamayı daha uygun buldu. Mektupları önceden hazırlayacak, evden çıktıktan iki saat sonra Lucy'nin elinde olmasını sağlayacaktı. Bir süre sokaklarda dolaştı. Sonra Telsons Bankası'na uğrayarak o akşam yola çıkacak olan Jarvis Dory'yi gördü. ''Sizinle Paris'e bir haber yollamak istiyorum.'' dedi. Markiye mektubu verdim. Okudu. ''Sizin için tehlikeli olur.'' diye yazılı bir şey vermedi. Ancak hapishanedeki bir adama bir haber götürmenizi rica etti. ''Adamın adı ne?'' ''Gabel. Diyeceksiniz ki, mektubu aldım. Geliyorum.'' ''Bu kadar mı?'' ''Evet.'' Peki Mark'i ne zaman yola çıkacak? Yarın akşam. Peki Bay Gabel'e habere götüreceğimden emin olabilirsin. Lucy'ciğimin gözlerinden öp benim için. Ben gelinceye kadar da onlara iyi bak. Charles Darny gülümsedi. Ertesi akşam o da Paris'e gitmek için yola çıktı. Önceden kararlaştırdığı gibi mektubu hazırlamış, bir adama vermişti. O evden çıktıktan iki saat sonra mektup Lucy'e verildi. 1789 Fransız İhtilali üstünden 3 yıl geçmişti. Ve 1792 yılına gelinmişti. Durum eskisinden daha karışıktı. Paris'te başlayan ayaklanma hemen hemen bütün Fransa'ya yayılmış, soylular için yeni yeni kanunlar çıkarılmış, yakalananlar öldürülmüş, kaçabilenler başka ülkelere sığınmışlardı. Bütün soylular namussuz değildi elbette. İçlerinde Charles Darny gibi dürüst, Ailesinin yaptıklarından utananlar, soyluluk haklarından vazgeçenler, hatta halktan yana olanlar vardı. Ancak böyle zamanlarda kimse bunun ayrımını yapmaya zaman bulamıyordu. Charles Darny, Fransa'ya ayak basar basmaz bunu çok iyi anladı. Ama artık çok geç kalmıştı. Geri dönmek kolay değildi. Hatta istese bile pek kolay kolay dışarı çıkamayacağını gittikçe daha iyi anlıyordu. Yolların ve posta arabalarının kötülüğü bir yana, bir kasabadan ötekine geçerken başlarında kırmızı şapka taşıyan ihtilacı Fransızlar arabaları durduruyorlar, gelenlerin kimliğini iyiden iyiye gözden geçiriyor, bazılarını arabadan indiriyor, geri kalanının yollarına devam etmelerine izin veriyorlardı. Bazı geceler 20 kere arabanın durdurulduğu oluyordu. Charles Darny kimlik belgeleriyle birlikte Gabel'den gelen mektubu gösteriyor bir vatandaşın hayatını kurtarmak için tanıklık etmeye geldiğini söylüyordu. Böylece epey yol alabildi. Bir gece onu arabadan indirdiler. Üç adam vardı karşısında. Adamlardan biri, ''Mülteci!'' dedi. ''Seni Paris'e muhafızla göndereceğim.'' E, ''Paris'e gitmek istiyorum ama muhafız istemiyorum.'' Adam çok öfkelendi. ''Pis soylu sen de, senin isteyip istemediğini sorduk mu?'' Harise ancak muhafızla gidebilirsin. Ee, ne yapalım? Madem benim düşüncemi sormuyorsunuz, öyle olsun. Charles Darny az sonra yanında iki muhafızla yola çıktı. Adamların üstü başı dökülüyordu. Çok yoksul oldukları belliydi. Hafiften de bir yağmur yağıyordu. Charles Darny onların durumunu gördükçe üzülüyordu. Adamlar da kendi kılıklarından utanıyor olmalıydılar ki gündüzleri gitmek istemiyorlar, ancak geceleri yol alıyorlardı. Charles Darny bu arada bir şey daha öğrendi. Ayaklanan köylüler gecede uyumuyorlar, büyük meşaleler yakarak sabahlara kadar horat yapıyorlar, zaferlerini kutluyorlardı. Arada bir de muhafızların arasında gördükleri genç adama saldırıyorlar, pis, hain soylu, vatan haini diye haykırıyorlardı. Charles Darny olanlara çok şaşırıyor, üzülüyor, bazen de korkuyordu. Hem kendi, hem Lucy, hem de kızı için korkuyordu. Bir daha geri dönebilecek miydi acaba? Büyük şehirlerden birine geldiklerinde Charles Darny büyük bir tehlike atlattı. Halk yine ellerinde meşalelerle ayaktaydı. Adamlardan biri Charles Darny'i halka göstererek ''O bir vatan haini, öldürün!'' diye bağırdı. Genç adam soğukkanlılığını yitirmemeye çalışarak kendi isteğiyle Fransa'ya gelmiş bir adam nasıl vatan olur? diye bağırdı. Adam bu defa, hem vatan haini hem de soylusun! diye haykırdı. Halk Charles Darnier'e saldırdı. Posta müdürü kalabalığı durdurmaya çalışarak, nasıl olsa Paris'te yargılanacak, bırakın adamı! diye bağırıyordu. Yani anlayacağınız her kafadan bir ses çıkıyordu. Posta müdürü Charles Darnier'e atını sürmesini söyledi. Halk arkasından bağırıyordu. Yeni çıkan kanuna göre o bir vatan haini. Nasıl olsa yargılandıktan sonra bir direyası verecekler. Pis soylu, hain asil. Charles Darny halkın elinden kurtulduktan sonra posta müdürüne sordu. Hangi kanundan söz ediyorlar? Posta müdürü. Bilmiyor musunuz? Diye cevap verdi. Bütün soyluların mallarına el kondu ve hepsi de vatan haini ilan edildi. Paris'te kalanların hepsi hapiste. Dışarıdan gelenler de mülteci sayılıyorlar. Ama soylu olduklarından onlar da vatan aynı oluyorlar. Bu kanun ne zaman çıktı? Ayın 15'inde. Benim yola çıktığım gün. Gerçekten de bu kanun tam Charles Darnay'in yola çıktığı gün çıkarılmıştı. Bir adamın hayatını kurtarmak için kendi isteğiyle gelen genç adam şimdi bir vatan aynı sayılıyordu. Bir karakolun önünde durdular. Karakoldan çıkan nöbetçilerden biri ''Suçlunun kağıtları nerede?'' diye sordu. Charles Darny ''Suçlu değilim'' diye bağırdı. Nöbetçi ona şöyle bir baktıktan sonra sorusunu üsteledi. ''Suçlunun kağıtları nerede?'' Muhafızlardan biri kağıtları uzattı. Sonra ikisi birden geldikleri yere dönmek için atlarını dört nala sürdüler. Charles Darny adamlar kağıtlarını incelerken Yarım saat kadar at üstünde bekledi. Nöbetçi, ''İn aşağı!'' dedi. Charles Darny attan indi. Karakola girdiler. Nöbetçi orada bulunan adamlardan birine dönerek, ''Vatandaş dedi. ''Marki de Evrmont bu adam mı?'' ''Evet, da kendisi.'' Adam Charles Darny'e dönerek, ''Yaşını söyle Evrmont dedi. ''37. ''Evli misin?'' ''Evet.'' ''Nerede evlendin?'' ''Londra'da.'' ''Karın orada mı?'' ''Evet.'' ''Markey Evermont, Bastille zindanında yatacaksın.'' ''Suçum ne?'' ''Yeni kanuna göre suçlusun. Çünkü soylusun. Çünkü senin ailen halka çok işkence etti. Halka insan gibi değil köpek gibi davrandı.'' ''Ama ailemin suçunu bana nasıl yüklersiniz?'' Şu mektubu okursanız anlayacaksınız ki ben buraya bir adamın hayatını kurtarmaya geldim. Hiç olmazsa buna hakkım olduğunu sanıyorum. Suçluların hiçbir hakkı olamaz. Bir kağıt yazdı, Jacka verdi. Jack şu bizim şarapçı Jackın ta kendisiydi. Dışarı çıktıklarında Jack dayanamayarak sordu: Bastille zindanında yatan Doktor Manet'in kızıyla evlenen sen misin? Evet. Adım Jack. ''Şarapçıyım. Duymuşsundur herhalde. ''Lucy babasını senden aldı değil mi? ''Lucy'nin adı geçince Jacques sarsıldı. Üzüntüsünü gizlemeyerek ''Ne diye Fransa'ya geldin ki sen?'' diye haykırdı. ''Az önce anlattım neden geldiğimi.'' ''Yazık. Kurtulman çok zor.'' ''Ne yapacağım bilemiyorum. Sana bir şey sormak istiyorum. Hapishaneden haber ya da mektup göndermek mümkün mü acaba?'' ''Bilmiyorum. Kendimi savunamadan ya beni orada unuturlarsa?'' Jack'ın gözleri parladı. ''Haksız yere zindana atılıp da unutulan tek insan sen olmazsın herhalde.'' diye cevap verdi. ''Ama onları ben hapsettirmedim ki. Hiç olmazsa Telsons Bankası'nın Paris Şubesi'nin yeni müdürüne bir haber gönderebilir misin? Başıma gelenleri anlatır mısın? Bana o kadarcık olsun yardım edebilir misin?'' ''Senin için hiçbir şey yapamam.'' Ben yalnızca vatandaşlarıma hizmet için yemin ettim. Charles Darny yalvarmanın gereksizliğini anlamıştı. Üstelik yolda giderken sokaklarda bağırıp çağıran adamlardan, kral ile kraliçenin de hapsedildiğini, kaçarlarken yakalandıklarını öğrendi. Durum iyice umutsuzdu artık. Kurtulması mümkün değildi. Hapishanenin kapısını çaldıklarında kapıyı açan gardiyan Charles Darny'in kağıtlarına bakarak homurdandı. ''Ne kadar da çok soylu varmış memlekette. Bütün hapishaneler oldu be.'' Gerçekten öyleydi. Az sonra Charles Darny de bunu gördü. Üstleri başları dökülen ama davranışlarından soylu oldukları belli olan bir yığın kadınlı erkekli mahkum vardı hapishanede. Yeni birinin geldiğini görünce ilgilendiler. İçlerinden biri, ''Başka zaman belki ayıp olurdu ama burada sorabilirim. Adınız nedir?'' Marki de Evermont. Memnun oldum. Charles Darney yıllardır ilk kez gerçek adını söylüyordu. Sonra Guardian onu alıp götürdü. Bir sürü merdivenlerden çıktılar. Tepede küçük bir hücreye geldiler. İçeride küçük bir masa, bir iskemle ve bir ot yatak vardı. Guardian burada kalacaksın dedi. Niçin aşağıdaya ötekilerle birlikte kalmıyorum? Emir böyle. Bana kağıt kalem verebilir misin? Bu konuda bir şey söylemediler bana. Gardiyan çıkıp gittikten sonra Charles Darny çevresine bakındı. Hücre çok küçüktü. Eni boyu dört buçuk adımdı. Bir duvardan bir duvara dört buçuk adım. Dört buçuk adım. Dört buçuk adım. Genç adam birdenbire umutsuzluğa kapılmıştı. Dört buçuk adım. Bir mezar gibiydi burası. Ne kadar zaman kalacaktı orada? Birdenbire bir şey hatırladı. O hiç durmadan ayakkabı yapardı. Durmadan ayakkabı yapardı. Doktor Manetti atanlar kimlerdi acaba? Jarvis Lorry, Telson's Bankası'nın Paris şubesinde oturuyordu. Gece olmuştu ama ortalık o kadar karışıktı ki bankada kendisine bir oda hazırlatıp orada kalmak zorunda kalmıştı. Bu karışıklıkta bankaya saldırılacağından korkuyor, elinden geldiğince koruma tedbirleri almaya çalışıyordu. Çünkü hemen hemen bütün soyluların para ve mücevherleri bankanın mahzeninde duruyordu. Bunların sahiplerinin çoğu öldürülmüş, büyük bir bölümü de hapse atılmıştı. Bankanın bulunduğu yapı çok güzeldi. Çünkü bu bina Londra'ya kaçan Monsenior'un eviydi. Bahçesi büyüktü. Hatta bahçede hala yaldızlı kupa arabaları duruyordu. Bahçede bir de kocaman bir biley taşı duruyordu. Ayaklananlar ellerinde bıçakları, kamaları ve kılıçları olduğu halde geliyor, bunları biliyor, sonra bağırıp çağrışarak gidiyorlardı. İhtilal öyle bir duruma gelmişti ki Giyotin şimdi yalnız soylulara karşı işlemiyordu. İhtilal kendi çocuklarını yiyen bir canavardı artık. Soylularla birlikte köylüler, kentliler, ihtilali hazırlayanlar, her gün yığın yığın insan giyotine gidiyor ya da daha zindanın kapısından çıkar çıkmaz halk linç ediyordu. Jarvis Lorry oturduğu yerde bütün bunları düşünüyor, hatta kendi kendine ''Çok şükür ki bu kan kokan kentte tanıdığım ve sevdiğim bir tek kişi bile yok.'' diyordu. O böyle düşünürken bahçe kapısının çıngırağı çaldı. Kapının üstünde küçük bir çan vardı ve kapı her açıldıkça bu çan çalardı. Jarvis Lorry yine biley taşı için geldiler. Kim bilir bu gece kaç zavallı öldürülecek diye düşündü. Ama yanılıyordu. Az sonra merdivenlerde ayak sesleri duyuldu. Jarvis Lorry korkuyla kalktı. Ne olacağını anlamaya çalışıyordu ki kapı açıldı. Ve içeri Doktor Manet, Lucy, kızı ve Bayan Prost girdiler. Jarvis Lorry, Lucy'nin yüzünü görünce çok şaşırdı. Çünkü genç kadının yüzü acıdan kasılmış... Gözlerinin altı çürümüştü. Jarvis Lorry yalnızca kollarını açtı. Ve Lucy bu babacan kolları atıldı. Lucy, ''Jarvis amcacım, başımıza gelenleri biliyorsun değil mi?'' dedi. ''Neyi biliyorum, Lucy ne var?'' diye haykırdı adamcağız. ''Charles, Charles hapiste, burada, Bastille'de.'' ''Charles Bastille'de mi?'' ''Evet.'' Kaç gün oldu bilmiyorum. Bize mektup bırakmıştı. Hemen babamla geldik. Gelince de onun bas atıldığını öğrendik. Ah amcacım, bize yardım et, ne olur. Tanrım, peki niçin benim haberim yok? Sonra toparlandı. Üzülme yavrucuğum, her şeyin çaresi bulunur. Bu sırada dışarıda bir gürültü duyuldu. Doktor bahçeye bakmak için pencereye doğru gitti. Jarvis Lori koşarak doktoru durdurdu. ''Sakın bakma dostum. Bu bizim için çok tehlikeli olur.'' Doktor Manet gülümsedi. ''Bu şehirde kimse bana dokunamaz.'' dedi. ''On sekiz yıl Bastille'de yatmış olduğumu unutuyorsun. Fransa'ya geldiğimden beri beni el üstünde tutuyorlar. Hatta sarılıp sarılıp öpüyorlar. Geçtiğim o felaketin şimdi faydasını göreceğiz. Belki Charles'ı bile böylece kurtarabilirim. Peki sen söyle bakalım.'' ''Bu gürültü ne?'' Bir yandan da perdeleri açmaya çalışıyordu. Jarvis Lorry, ''Ne olur bakmayın.'' diye yalvardı. ''Hele sen sakın bakma Lucy. Pencereye yaklaşma. Biraz toparlan bakayım. Kendine gel ve benim sana söyleyeceklerime dikkat et. Kocanın başına bir şey gelmiş olamaz. Çünkü ben duyardım. Bu gece yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Sokağa çıkmak yok. Bu çok tehlikeli olur.'' Çarsın geleceği de senin hareketlerine bağlı. Sen şimdi arkadaki odalardan birinde yat. Odalar rahattır. Ben de babanla konuşayım. Lucy ağlayarak odadan çıktı. Doktor Manet söz dinlememiş, perdeyi aralamış dışarı bakıyordu. Bahçede elli kişi kadar vardı. Kadınla erkekle elli kişi. Ellerindeki kesici araçları bileği taşında bilemeye çalışıyorlardı. İnsanların görünüşü de Yaptıkları iş de korkunçtu. Doktor Manet perdeyi kaparken arkadaşının yüzüne baktı merakla. Olanları görmüştü ya doğrusu pek bir şey anlamamıştı. Jarvis Lory açıkladı. Bunla mahkumları öldürüyorlar. Hapishaneden çıkar çıkmaz zavallıların üstüne saldırıyorlar. Hatta mahkumların çoğu giyotine kadar bile gidemeden hemen orada öldürüyorlar. Dostum... Az önce söylediğim gibi gerçekten bu insanlar üstünde bir etkin varsa şimdi dışarı çık ve kendini tanıt. Bastile git. Lucie'ye söylemedim ama belki geç bile kaldık. Doktor Manet hemen dışarı çıktı. Bahçedekiler bu ak saçlı, mağrur, kendinden emin adamı görünce duraladılar. Doktor Manet konuşmaya başladı. İlk önce kendini tanıttı. Sonra olanları anlattı. Damadının başına gelenleri söyledi. Ve onun suçsuz olduğunu, ihtilalin onun gibi suçsuz insanlar için değil başkaları için yapıldığını anlattı. Kalabalık bir anda doktordan yana çıkmıştı. Az sonra bağırıyorlardı. Yaşasın Doktor Manet! Yaşasın Marki de Evermond! Haydi Bastile! Suçsuz Markiyi kurtaralım! Kalabalık başlarında Doktor Manet olduğu halde Bastile doğru aktı gitti. Jarvis Lorry olanları görünce hemen Lucy'nin yanına koştu. ''Lucy'ciğim, baban şimdi elli kadar adamla, bast ile Charles'ı kurtarmaya gitti.'' dedi. ''Artık üzülme, göreceksin her şey yoluna girecek.'' Lucy teşekkür etti ama az sonra bahçeden yeniden gürültüler gelmeye başladı. Başka bir grup bıçaklarını bilemeye gelmişlerdi. Lucy bu gürültünün ne olduğunu anlamak istiyordu. Çünkü çok garip bir gürültüydü ve insanın içine hüzünle birlikte korku veriyordu. Jarvis Lorry durumu Lucy'ye olabildiğince anlatmaya çalıştı. Genç kadını korkutmak istemiyordu çünkü kocası Bastille'deydi ve bu adamlar belki bir gün Charles'ı da parça parça edeceklerdi. Jarvis Lorry sabaha kadar Lucy'nin yanında kaldı. Genç kadın uyuyamıyor, en küçük gürültüde yerinden fırlıyordu. Sabah oldu ama ortada ne Doktor Manet vardı ne de Charles. Sabah olunca Jarvis Lorry'yi bir düşüncedir aldı. Lucy'nin, kızının ve bayan Prost'un burada kalması çok tehlikeliydi. Çünkü burası para ve mücevherle dolu bir bankaydı ve halkın ne yapacağı hiç de belli olmazdı. Halk bir saldırdı mı ne Lucy dinlerdi ne doktor Manet. Çılgın kalabalığa söz geçirmek mümkün değildi. Onun için Lucy'nin başka bir evde oturması gerekiyordu. Bunu Lucy'ye nasıl anlatacağını düşünürken Lucy, ''Babam yakınlarda bir ev tutmak istiyordu.'' dedi. Bir ev bulabilir miyiz acaba? Elbette. Jarvis Lorry hemen dışarı çıktı. Az sonra kalabalığı az bir sokakta küçük bir daire buldu. Hemen kiraladı. Lucy ile bayan Pruss'u ve küçük kızı oraya yerleştirdikten sonra kendisi bankaya döndü. Yanlarına Londra'dan getirdiği kapıcıyı bırakmıştı. Doktordan hiçbir haber yoktu. Jarvis Lorry gittikçe daha çok merak etmeye başladı. Akşam oldu. Banka kapandı. Jarvis Dori burada oturup doktorumu beklemek, yoksa Lucy'nin yanına mı gitmek gerektiğine bir karar veremiyordu. Tam o sırada bir ayak sesi duydu. Az sonra kapı açıldı. İçeri bir adam girmişti. ''Jarvis Dori, siz olacaksınız. Beni tanıdınız mı?'' diye sordu. ''Yabancı gelmiyorsunuz ama hatırlayamadım. Ben şarapçı Jack'ım. Yoksa doktor Manet mi yolladı seni?'' ''Evet.'' Size bir mektup getirdim. Mektupta şunlar yazılıydı. Charles Emniyet'te. Ben şimdilik buradan ayrılamıyorum. Bu pusulayı getiren de Lucy için de bir mektup var. Doktor Manet. Mektup bir saat kadar önce Bastilden yazılmıştı. Jarvis Story hemen giyindi. Ve Jaka benimle gelir misiniz? dedi. Tamam, gidelim. Kapının önüne çıktıkları zaman iki kadın göründü. Jarvis Lorry, bunlardan birinin şarapçı Jack'ın durmadan örgü ören karısı olduğunu anladı. Öteki kadını tanımıyordu. Kadınlar hiç seslerini çıkarmadan onlarla birlikte yürümeye başladılar. Kadınların soğuk tutumlarından tedirgin olan Jarvis Lorry, havayı yumuşatmak için ''Yanılmıyorsam Bayan Jack Defarge değil mi?'' diye sordu. ''Evet.'' ''Onlar da bizimle mi birlikte geliyor?'' ''Evet.'' Karım Londra'dan gelenlerin yüzlerini tanımak istiyor. Onların kurtulması için gerekli bu. Jarvis Lorry söylenenlerden pek bir şey anlamamıştı. Ama sesini çıkarmadı. Bir süre kuşkuyla yanındakilerin yüzlerini inceledi. Yine de dost mu düşman mı olduklarını çıkaramadı. Yapacak bir şey yoktu. Şimdilik bu adamların elindeydiler. Hatta onların verecekleri kararla yaşayıp ya da onların verecekleri kararla öleceklerdi. Az sonra Lucy'lerin oturdukları eve geldiler. Lucy'nin gözleri ağlamaktan kıpkırmızı olmuştu. Jack mektubu uzattı. "Sevgilim, benim için üzülme." diye yazmıştı Charles Darnay. "Her şey yolunda. Babanın burada büyük bir nüfuzu var. Kızımızı benim için öp. Cevap vermeye kalkma." Lucy sevinçle gelenlere sarılmaya kalktı ama onların soğuklukları karşısında durakladı. Korkuyla Jacques'ın karısına sonra Jarvis Laurie'ye endişeyle baktı. Jarvis Laurie, Lucy'ciğim dedi. Çok karışıklık olduğu için bayan Jacques Defarge seni ve evde bulunanları tanımak istemiş. Gerçi kimse sana bir şey yapamaz ama hani bir şey olursa olmaz ya yani o zaman seni kurtaracak. Yaşlı adam soluk soluğa konuştuktan sonra sustu. Sonra Jack'a dönerek ''Öyle değil mi?'' diye sordu. Jack sesini çıkarmadan başını salladı. Yan gözle de karısına baktı. Jarvis Lory hemen karısının daha çok söz sahibi olduğunu ve Jack'in bile bu kadından çekindiğini anladı. Bayan Defarge, "Çocuğu da göreyim." dedi. Sonra çocuğun yüzüne bakarak "Demek çocuk bu." dedi. Lucy birden bire paniğe kapılarak kızını kucakladı. Göğsüne bastırdı. Bayan Prosta konuşulanlardan hiçbir şey anlamamıştı. Ama bu kadını da sevmemişti. Ne olup bittiğini anlamadan İngilizce ''İçimden şu karının pis suratını dağıtmak geliyor.'' diye söylendi. Neyse ki kadınlar İngilizce, Bayan Prost da Fransızca bilmiyordu. Yoksa Bayan Prost'un başına neler geleceği hiç de belli olmazdı. Bayan Jacques Defarge, kocasına dönerek ''Gidelim artık.'' dedi. ''Gördük hepsini, unutmam.'' Lucy, kadının ellerine sarılarak ''Kocama iyi davranacaksınız değil mi?'' diye yalvardı. Kadının yüzünde hiçbir kıpırdama olmadı. ''Beni kocan değil, sen ilgilendiriyorsun.'' dedi. Yani Doktor Manet'in kızı. ''Çok teşekkür ederim. Ama ne olur, benim hatrım için ona iyi davranın. Çocuğumun hatrı için. Sizin çok güçlü olduğunuzu görüyorum. Bize yardım edin.'' Bu sözler Bayan Defarj'ın hoşuna gitti. Kadın yine Lucy'ye dönerek ''Kocan mektupta babanın çok nüfuzu olduğunu yazıyordu değil mi?'' diye alayla sordu. ''Ben de öyle sanıyorum. Baban kocanı kurtarsın da görelim.'' Lucy birden umutsuzluğa kapılmıştı. ''Ne olur?'' diye yalvardı. ''Elinizdeki kuvveti kocamın aleyhine kullanmayın. Onun suçsuz olduğunu biliyorsunuz. Benim bir anne ve bir eş olduğumu hatırlayın. Bunun ne demek olduğunu bilirsiniz.'' Kadın onu şöyle bir süzdükten sonra yanındaki kadına döndü. Çocukluğumuzdan beri kocalarımızın, çocuklarımızın elimizden alındığını, öldürüldüğünü görmedik mi? Acaba biz ana değil miydik, eş değil miydik, acı çekmedik mi, aç kalmadık mı, yoksulluktan başka ne gördük? Hiçbir şey, diye cevap verdi diğer kadın. Yıllarca bir yığın anne ve eş bu sıkıntıları gördüler ve kimseler anlamadı derdimizi. Şimdi bir tek senin derdin bizi ilgilendirir mi sanıyorsun? Sonra hep birlikte odadan çıktılar. Jarvis Dory ile Lucy donup kalmışlardı. Bu durumu neye yoracaklarını bilemiyorlardı. Bu kadın onlara yardım etmeye mi gelmişti yoksa düşmanları mıydı? Doktor Manet evden çıktığının dördüncü günü dönebildi ancak. Sinirleri bozulmasın diye hapishanede gördüklerinin hepsini anlatmadı Lucy'ye. Bu dört gün içinde halk ayaklanmış, Bastil'e saldırmış, yargılanmamış birçok mahkumu öldürmüştü. Bu hareketin en önemli nedenlerinden biri kraliçe ile kralın kaçarken yakalanmalarıydı. Halk onların kaçmasına çok kızmıştı. Aslında o güne kadar da kral tahttan indirilmemişti. Ama yakalanınca ikisini de yargılamak için zindana attılar. Sonra da gilotinle idam ettiler. Doktor Manet o gece elli kişilik grupla hapishaneye gittiği zaman orada bir halk mahkemesinin kurulduğunu gördü. Bunların arasında şarapçı Jack da vardı. Jack ve başkaları doktoru tanımış ve alkışlamışlardı. Doktor onlardan Charles Darnay'in daha öldürülmediğini öğrendi ve rahatladı. Ama damadını kurtarmak için giriştiği çabalarda boşa gitti. Yalnız halk mahkemesi Charles Darnay'in o küçük hücreden alınarak. Öbür mahkumların arasına konulmasını sağladı. Damadının yanından ayrılmadı. Çünkü halk zaman zaman bast ile saldırıyor, içerden mahkumları çekip alıyordu. Dört gün boyunca oldukça tehlikeli günler geçirdiler. Sonunda halkın öfkesi geçti. Doktor Malet de eve döndü. Doktor Jarvis Laurie, 18 yıl çektiğim acının günün birinde işe yarayacağını nereden bilebilirdim? dedi. O zaman kızım bana yardım etmişti. Şimdi ben ona yardım edeceğim. Jarvis Lorry dikkatle doktora bakıyordu. Doktorun yeni bir bunalım geçirmesinden, eski günlerin geri geleceğinden korkuyordu. Fakat doktor çok iyiydi ve hiç de hastalanacağa benzemiyordu. Çünkü bir işe yarıyordu. Kızının mutluluğu ve damadının hayatı onun elindeydi. Damadı da gerçekten namuslu ve iyi bir insandı. Doktor onu kurtarmayı içtenlikle istiyordu.